95.0 Açık Radyo'dasınız ve Açık Dergi programını dinliyorsunuz. Evet, 18 Ekim 2022 tarihli yayınımızda Çukur Cuma'ya uzanıyoruz. 7 Ekim'de burada izleyiciyle buluşan ve önümüzdeki hafta sonu 22 Ekim tarihine kadar izlenebilecek yedek anahtar sergisini bu akşam konuşma fırsatını bulacağız. Bu gün içerisinde Çukurcuma'da sergi alanına gitme şansını bulduk ve burada serginin dört sanatçısından ikisi Deniz Kulaksızoğlu ve Can Yıldırım'la bir aradaydık. Evet alanda yaptığımız bu kaydı sizlere söyleşi kuşağımızda sunuyoruz şimdi. radyonuza açık kalsın. Açık dergi. Evet, Çukurcuma'dayız bir apartman dairesinde. Ee, geçici bir mekanda. E, kendine yer bulmuş bir sergi, yedek anahtar sergisi. Uzatılmış e, günlerinden faydalandık ve bir biçimde kendimizi davet üzerine burada bulduk. E, şimdi biraz mekanı hep birlikte deneyimlemeye çalışırken, e, serginin başını, sonunu ki e, başı-sonu nedir onu daha konuşuruz. Önünü arkasını konuşma e, niyetidir ki e, sanatçısı bizlerle birlikte merhabalar çok kısaca e, kendinizi kendi sesinizden tanıtmanızı rica edeceğim merhabalar ben Deniz e, 26 yaşındayım e, normalde mimarlık mezunuyum fakat mimarlıktan sonra e, sanata kaydım e, ve evet bu sürecin e, bir parçasıyım e, beraber işte organize ettik <gülüyor> <gülüyor> merhaba ben Can eee ben de aslında heykel çıkışlıyım, ee, disiplinler arası heykel çıkışlıyım. Ee, Amerika'da okudum 2013'te, oraya gittim. 2018'e kadar oradaydım, sonra 2018'de bir sürü işte etkandan okudum sebebiyle buraya geri dondum. Ee, bir süre bir müze deneyimim oldu. Art arda çalıştım. 3 sene 23 gün boyunca spesifik olmak gerekirse. <gülüyor> ee, ve geçen sene 26 Ekim'den beri de e, 2021'den beri de tam zamanlı üretime adamış bir halde. Ee, <gülüyor> da böyle yoluma devam ediyorum. İşte Bandı de deniz arkadaşı gibi serginin parçası evet. e, halindeyim. Serginin çok farklı parçaları var, farklı fonksiyonlarda. E, ama bir yandan da e, organizasyonunda bir hiyerarşi olmadığı da zaten serginin kendisi de söktüyo. Biraz genel yapıyı ve kendi trinçine örgütlenmenizi anlatır mısınız? Bir kere niye biz şu anda bir Çukurova'da apartman dairesindeyiz? E, Orada ama nasıl bulduk yani kendimizi burada? Ya aslında daha önce de konuştuğumuz gibi çok e, aslında yani sizin de bahsettiğiniz gibi yani bu işte hiyerarşik olmayan da işte da yatay hiyerarşi işte adına ne diyeceksek e, hani bu e, tırnak içinde örgütlenme biçimine çok paralel bir de biz bir araya geldik yani tamamen işte hani birbirimizi Sosyal işte ortamlarda tanıdık işte orada bir şeyler paylaşmaya başladık. Hı -hı. Ee, yani tamamen bu işte ekosistemin aslında dışında bir birliktelikten Hı -hı. E, bu noktaya geldik. Ee, ekosistem dediğimiz güncel sanat ekosistemi. Güncel sanat ekosistemi işte ona ekilmenanan diğer Hı -hı. E, işte üretim biçimleri, Hı -hı. paylaşım biçimleri vesaire. Hı -hı. E, o sırada da Ömer burada. Yaşıyordu hı hı. Ee, ve işte geçen yanılmıyorsam ne zamandı Mart ayında sanki evet. ya yani bir anda e, çok apar topar e, buradaki bütün insanları ya yani buradan çıkarma kararı alındığına dair bir e, haber geliyor Ömer'e. E, Akabinde de pek çok İstanbul'un şu anla cemereleştiği e, evet, maalesef. ilginç bir sonucun içindeyiz de deniliyor. Evet, Bu yani. çok çok doğru. Ee, fakat işte hani diğer insanların yaşadığı gibi işte ailelerinin yanına geri dönmek durumunda kalan insanlar, ondan sonra işte e, daha alternatif böyle fonlama biçimleriyle ortak yaşam hani kovalayan insanlar. Aslında çok böyle hayatı sürdürülebilir, yani hayatımızı sürdürmek için bir, bir, bir araya geliş değil bu. Hayati bir, bir araya geliş değil bu. Hı hı hı. Ama biz de yine hani bu hani sonuçta hani böyle bir bağlamın içinde olduk. Evet yani aynen işte biz de böyle sanatsal bir birliktelikte burada bir araya gelmiş olduk. Hı hı. Ömer size bu e, me mekanı gösterdi. Evet. Benim, şu an boş bir dairedeyiz bu arada, onu evet. size anlatmak lazım. E, cami sokaktayız, e, Çukurcuma camisinin hemen yanında. Apartlana girdiğiniz anda zaten birtakım böyle statik e, tetkiklerin yapılmış olduğunu, binanın aslında yıkılmaya yakın olduğu izlenimini de e, alabiliyor, izleyici onu da belirtmek lazım. Ve evet, e, tamamen boşalmış. Tamamen demeyeyim, bir iki beyaz eşya var içeride belki ama yani o gündelik yaşam öderinden tamamen e, kurtulmuş bir e, mekan. E, Nas'la yerleştirilmiş bir dizi sanat e, işini görürken konuşuyoruz. Siz mutfak tezgahında oturuyorsunuz. <gülüyor> Çünkü herhangi bir möbleye oturdu. E, peki, e, kontekste de olduk aslında. Ömer'in de ismini andık. E, sergi çok parçalı, parçalarına geri döneriz ama... E, Hakikaten bu işe kalkışmak için e, nasıl bir temel sahip de çok ağır olacak. Aslında tüm mekanda bir yandan arkada duyduğumuz bir ses kaydı var. Bir e, tartışma e, anının e, temsili e, denilebilir günün sonunda. E, o zaman en basit de şöyle sorayım. Niye bu, yıkılmak üzere olan bir binada bir sergi yapma e, fikrimiz var? Budaki geçicilik de sizin kurduğunuz e, ilişki nasıl etkiledi üretimimizi? Hani sergiden önce nasıldı sizin için bakışınız? Şimdi nasıl? Güle Pek çok soru yaptın. Yani, <gülüyor> şey, e, şey, ya aslında şöyle e, başımızda bir figürün olmaması yani bir küratörün olmaması bu e, şeyle de çok bağlantılı. Bizim bu sergi yıkılacak bir yerde yapmamızla da çok bağlantılı çünkü. E, ya hiçbir işte hiyerarşik durumun oluşmadığı ve herkesin bir şekilde yani neredeyse imece usulü gibi işe dahil olduğu bir şeyden bahsediyoruz. Ee, ve e, ya böyle olarak e, oturmuş belli işte galeri ya da müze anlayışlarının dışında belli bir işte baştaki figür ve e, onun altında kümelenen oluşan e, fikirlerin ve e, yaratımların olmadığı daha senin dediğin gibi işte... E, daha yayılmış yani e, dikey değil yatay bir yayılım söz konusu ve e, bunun yıkılacak bir binada olması üstüne üstlük bir apartman dairesinde olması bunların hepsi e, bizim de hani e, nasıl bu e, sistemin kendisi yerleşik değilse ya da böyle oturmuş dikey bir sistem değilse e, konunun kendisinin ya da fikrin kendisinin de aynı şekilde e, bu yerleşikliğe sahip olmaması ve e, işte belli e, yapıcı ya da yarar unsurların dışında hareket etmemiz ve evet yani burası yıkılacak burası bitecek e, belli başlı işler burayla birlikte yok olacak burada yapılmış işler çünkü evet. e, direkt mekan için mekana özgü yapılmış işler var hı hı hı. E, ve başka bir yerde belki başka bir şekilde evet. başka işler tekrardan hayat bulacak ama hani bir e, o Evet yani bir ne denir ee, ya sabit düzenin dışında bir şey yapmaya çalıştığımız bir gerçek alternatif bir şey gibi yaklaşım aslında ya biliyor aslında mesela bu işte hani denizin bahsettiği sabit düzenin hani dışındalık hikayesi okey yani mekanın e, yani fiziksel akıbetinin de aslında bize bir şekilde hani yani dayattığı bir şey ama Hani sonrasında bence hani bizim kendi e, ürettiğimiz şeyler, işte proteinimizle e, yani kurduğumuz ilişki de bence hani çok paralel gitti gibi geliyor bana yani. Ya bana hani şu anda bu sergi sayesinde böyle olduk diye tahmin ediyorum. Yani çünkü farklı pratiklerden gelen sanatçılar olduğunu gözleyebiliyoruz. Evet. mekan bir hizaya getirdi gibi sizi yani de ortak bir izaha. Kesinlikle katılıyorum buna. Ee, çünkü mesela hani bu denizin o işte sesi içindeki hani halimize hani hem ben şu anda bu oturduğum yarımdan baktığım zaman ondan sonra işte artık sessizliğimi artık halt ettim falan. Yani gibi bir durumda söz konusu? Hı hı. Ee, ya oradaki halimi mize baktığım zaman e, ya, çok enteresan yani çünkü hani oradaki işte bizim tahminlerimiz işte taibilerimiz bu mekanla ilgili yapacağımız yapmak istediğimiz şeylerle ilgili şeylerin e, hani bu uğradığı değişimi şu anda işte vücut bulmuş hali ne düşündüğümde e, biz okey yani burada çok böyle sakin sakin işte oturduk böyle muhabbet ediyoruz yani şu anda bu mekanın içinde e, ama çok enteresan geliyor bana yani böyle çok alıştık hani hem mekana çok alıştık hem ya sonuçta burada birlikte kurduk bir sürü problem çözdük yani hem mekanın içinde hem işte o bahsettiğim gibi işte hani bir dönem su kesildi, elektrik kesilecek, Hı. kesilecek mi, ne olacak, işte doğalgaz kesildi, sonra işte yan taraftaki işte Yılmaz abinin mücadeleleri ve aşağıdaki işte, hani antikacıların... İzgalerinin rahatlı olduğu kesinlikle. E tabii ki yani, evet. çok böyle şey aslında, çok geçirgen, yani çok evet. böyle delikli evet. ve çok kırılgan bir durum var yani Hı. esasında Hı. Ee, burada ve bence hani bu kırılganlığın birlikte paylaşılması, ondan sonra işte... Ee, bu durumlarla en küçük ölçekte şunu nereye koyalımdan işte bunu nasıl sürdürürece hani gelen işte hani noktaya kadar bence e, gerçekten birimiz çok farklı bir yerden hani tanık ve işte bu atıyorum işte hani düzleme doğru mesela hani Selahaddin hani hikayesindeki bu işte hani bir işte e, nedir ya yani buluşma hikayesi Bence hani zamanla gerçekten hani benim de kişisel olarak deneyimlediğim çünkü ben hani Deniz'in proteini biliyorum, Serra'nın proteini az çok biliyorum. Hmm, hmm. Ee, ama birlikte çalışırken hani çok başka ya, paylaşımlara ve doğru gitti. Ve bence hani gerçekten bir düzlemde evet. buluşuldu. Ve belki hani okey bu, burası işte yıkılacak ve işte... Belki de yıkılmayacak o da çok soru işareti. Hmm. Ee, ama hani bir şey aşamasındayız şu anda yani buradaki e, hem ya materyal dünya hem işte onun yol açtığı işte hayatlar vesaire belki de başka bir e, Sistemin parçası olacak, akacak, gidecek, başka bir yere dönüşecek falan. En azından bir aşırı romantik bir şekilde yani. yani belki de bizim burada paylaştığımız şey yani bir süre kalacak. Hı -hı. Bu parçalar da burada olmayacaklar ama işte ettiğimiz muhabbetler, evet. e, paylaştığımız şeyler bir şeye dönüşecek. Falan. Yani biraz şöyle gör, görüyorum aslında. Yani hiç özetlemek manasında söylemiyorum ama baktığım yerden önemli bir hat var bence. Ee, yani fikri bir tartışmanın, yani fikirlerin e, çatışmasının, paylaşılmasının e, peşi sıra ortaya çıkmış bir inisiyatif var aslında burada. Yani sonuçta her e, fikir alışverişi bir inisiyatife dönüşmüyor. Burada bir kere bunu teslim etmek lazım ve bu inisiyatifin işte hani ilk somutlaşması olarak da bir sergin içindeyiz e, günün sonunda. E, zaten bize ulaştırdığınız genel tanıtım metni vardı bir basın biteni ee, de söylediğiniz gibi yani süreç bu inisiyatifin alacağı şekli belirleyecek ee, demişsiniz ee, daha sürecin iç, içinde olduğumuz için sizi çok sıkacak ee, nereye gidiyor bu inisiyatifin sorunu, sorusunu sormak da istemiyorum ama bir adı bile var günün sonunda kafanızdaki ee, değil mi buradaki kavram yani ee, kısaca ondan da bahsetmek isterim cevap mı? nasıl bahsediyordun? Nasıl bahsediyordun? Ya benim, ya yani şöyle e ya zaten yani hepimiz şeyi çok... Kraya alttan bahsediyorum aslında. Tabii tabii. tabii, tabii. Evet, evet. Ya şöyle oldu. Esasında mesela hani bana Deniz'in hani hikaye, yani bizi bu, bu mekana böyle karakteri izleyen, işte bu hikayenin aslında çıkış noktası olan hani o işe doğru meyilleniyorum böyle sorular Siz geldiği Evet yani çünkü ııı e Gerçekten bu işin başında hiç yani uzaktan yakından hani evet. böyle bir ihtimalin hani rengi bile hani hiç şey yoktu. Ee, yani dolayısıyla ben kişisel olarak e, ki Ömer'le de bunu hani çok açık ve net bir şekilde hani Hı -hı. zaman yani konuştuk. E, yani bu inisiyatif ya da kolektifleşme hani hikayesi hani bizim yani çok gördüğümüz bir şey. Hı hı. Ve işte hani çok büyük işte hayallerle, işte amaçlarla işte zaman zaman böyle saman alevi hı hı. bir şekilde yani korulaşamadan böyle işte sönüp giden hani, maalesef hani şeyler olduğu için ya yani bu hikaye ilk ortaya çıktığında ben ya yani Freya alt hikayesi ortaya çıktığında ben şunu dedim. ya yani ben hani böyle bir kolektifleşme e, hikayesi çok değerli buluyorum. Hı hı. Özellikle hani böyle bir işte hani durumda, böyle bir zamanda evet. e, işte hani bu ekosistemin bir sürü işte sanat, güncel sanat işte ekosisteminin işte her yerinde böyle ya zaman zaman böyle fil dişi kuleleşmiş ondan sonra işte baskın dillerin oluştuğu, baskın böyle işte sistemlerin ve süreçlerin oluştuğu bir yerde alternatif Aktif bir şeyin çıkması çok değerli. Hatta bağımsız diyorsunuz. Yani. Evet. Bağımsızlık evet. meselesi yani çok aleyhili bir mesele bence. Evet. Çok aleyhili. Yani Ama çok da bir çok... tarafı da bulda. E doğru yani. Şimdi hani bağımsızlık nereden bağımsızlık? Yani sorusunu sorduğumuz zaman mesela hani bir sürü şeye varabiliriz. Ama hani ya yani sonuçta öyle ya da böyle bir şekilde bir yere her zaman hani, bir, hani bağımlı olmak durumunda kalıyor insan. Ama hani bizim özelimizde işte tane hani Ömeri e, hani imkanını sağlayan hani bir bir insan ve işte olarakını hani konumlandırdığımız zaman e, belki de hani bu bağımsızlık hani idealine hani <gülüyor> bazı şeylerden çok daha yakın olabileceğini görüyoruz. Çünkü e, a, bahsettiğimiz horizontalizme, yani yatay hiyerarşi e, özelliklerinden bahsediyoruz aslında Evet, evet yani hani şu anda böyle bir halde fakat evet. hani ben şeyi çok değerli buluyorum yani işte ya öyle ya da böyle bir şekilde e, ya objektifliği bir şekilde evet. korumak yani mesela kendiniz kurduğunuz bir şeye bile yani zamanında dışlaşıp böyle bir hani şeyi diymek ya biz böyle çıktık yola ama işte hani böyle bir şeye dönüştü ya da dönüşüyor mu acaba sorularını sorabilecek bir mesafede olmaktan ya o çok önemli bir şey. Tabii ki. Ee, ya o yüzden ben hani çok böyle alengirli bir yoldan hani çok değerli buluyorum böyle bir durumu. Hı -hı. Ee, ve umarım da yani işte hakikaten yani layıkıyla hani yapılacak ondan sonra işte gerçekten işte o kurdu hani kurduğu, imkanları işte e, olabildiğince içten bir şekilde böyle sağlayacak ve yani içten böyle diyalogları ve değerli diyaloglara dialog, yol açabilecek bir şey evet, olur evet, evet. umarım diyorum. Bence önemli bir parçası olduğu için özellikle sormak istedim. Yani daha da lokalize ederek soruyu bir daha hani tersinden ele almak gerekirse aslında bağımsız üretimlerin ya da inisiyatiflerin diyelim ya da herhangi bir inisiyatifin kendine nasıl bir yer bulabileceği bir mekanda kendini bulabileceğine ilişkin e, şu an pek çok problemi e, teşhis eden bir e, soru soruyor bana kalırsa bu sergi. Hem geçici bir mekana e, yerleşmesiyle bunu yapıyor hem aslında mekanda konuşan işlerle de bunu yapıyor ama işler bu arada çoğunu konuşma fırsatı olmayacak ama doğrudan bu sallığa da e, saplanmış işler değil onu da belirtmek lazım. E, aslında hani e, sanatçıların e, bu dünyada diyelim, ile kurdukları e, ilişkiye dair de söz söylüyor. Yani eğer fırsat olursa bu sergiyi dinleyenlerin birkaç günü olabilir, bir ihtimal e, Çukurcuma'ya gelmek için. Orada kendileri de çok rahatlıkla görebilirler, özetlemek çok zor olacak. Ama e, şimdi çok daha zor bir soru soruyorum. Bu <gülüyor> söyleşiyi e, yayınlanmasından bir müddet sonra ardu olarak dinleyen, yani sergiyi göremeyecek e, olanlara çünkü çok temel problematikleri en azından hani değinme seviyesinde de olsa bir özetlemenize rica edebilir miyim? Tam böyle problemleri lokalize etmek babında. değil. bir tur attık biz, onu kaydetmeyi <gülüyor> diliyerek kendimizi <gülüyor> sakladık yani kısmı. Ama hazır böyle bir, üstünden geçmişken belki öyle bir virtüel Hatta belki dolaşarak da yapabiliriz mesela. <gülüyor> Yapamam. Masum girişte mi yoksa mesela evet yani ilk girişte yere mekana girdiğinde e, iki e, anlatış var onları söylemek lazım bu e, onlarla başlayabiliriz ses fıstığına başlayabiliriz çok büyük bir yerleştirme var e, bir yandan siz aslında size bir yani ama ilk bu açıdan anlatabiliriz diye Tam sizin de anladığım kadarıyla yani gezme önerinize diye edecek şekilde burada yapabilirim ama tabii ki çok statik bir gezme öneriniz de yok çünkü mekanda sarka işler var. <gülüyor> <gülüyor> ya aslında bir şeyden gibi geldi. Yani bütün bu. E, ya bence şu anda fark ettim bunu bu arada. <gülüyor> yani bence hani işlerin mekana yayılması şeye çok benzer. Hani ya biz sanki işte böyle bir Aynı mekanı paylaşan, yani birlikte aynı yerde yaşayan insanların hani belki organik bir şekilde metanlı kurduğu bir ilişki hani biçimi şeklinde sanki yayıldık, hani gibi yani hani şu dediğiniz mesela işte mekanlı gizli olan işler, ondan sonra işte mesela bir alanın işte tamamen hani bir yerleşim olarak hani alınması, ondan sonra bir yerde işte bir kanepenin anıtsallaşmış halini görmek işte bir yerde burada yapılan ee, hani ilk böyle beyin fırtınasından bir tanesinin tırnak içinde hayaletini bulmak. Ses, ee, evet. Ondan sonra mutfakta mesela başka bir iş. Ya şu anlığı bir şey betim yani çok soyut oluyor abi ama yani, <gülüyor> ee, yani mutfakta işte buzdolabının üstünden tutun da işte bu ardiye dolapların üzerlerine yerleşen işte bir takım işler. Ondan sonra bu da light boxlar. Light boxlar <gülüyor> diyebiliriz. Ee, onlar saklı heykeller var. Çimde mesela... <gülüyor> <gülüyor> e, ve işte yatak odasında da mesela bir bir e, öne, yani şey bir iş. Aslında mesela e, şeyi hiç düşünmemiştik daha önce. Değil mi yani mesela bu serginin e, ya da bu etkileşimin Hı. yani bu sunumun ya da neyse işte e, hani özetimsi olabilecek nitelikte hani hmm. bir işi olabilir diye düşündüm ben mesela kumman Serra'nın kumman <gülüyor> kederler işini e, yatak odasında <gülüyor> hani, olan işte en mahrem yer orası esasında tırnak içinde ama işte hani o odanın kimle paylaşıldığına göre işte o mahremiyetini de aslında kontrollü bir şekilde hani, zaman zaman kaybeden e, falan bir mekan e, mesela oradaki hikaye çok bir şey aslında <gülüyor> Ha, oradaki hikaye çünkü e, yani durmadan dönüşen ondan sonra işte bir şeylerin toplandığı ondan sonra tekrardan bırakıldığı farklı böyle zamansallıklardan hani e, toplanıp bırakılan işte toplanmanın ee, işte yükünün de hani zaman zaman işte bazen azaldı bazen işte hani çoğaldı. Hmm. Aslında nefes alan bir mekan hani belki de. Hmm. Hmm. Hani bir alışveriş hani hmm. durumu. Ee, ama oraya ilersem şimdi çok ee, kumdan evet. çok şey oldum. Evet, çok yani. soyuklaştık. Rank <gülüyor> Evet. evet. Um, ya bu arada şey hani ııı um, yine e, şey olan sıra dışı demeyeceğim de alışılmış dışı olan bir şekilde bu işlerin hepsinin buluştuğu ortak bir tema yok yani bizim ortak bir başlığımız yok e, ortak bir sergi metni öyle bir şeyimiz de yok fakat e, bu e, ortaklığın olmaması aşırı dağılmış ve rastgelesel ya da e, birbiriyle uyuşmayan bir e, uyumsuzluk yani bir kakafoni de sunmuyor bize yani bir şekilde bir e, her ne kadar önceden planlanmamış da olsa ve farklı bağlamlara da sahip olsa işler birbiriyle konuşuyor, birbirlerini yer yer yansıtıyorlar. Ve evet ortak bir temamız yok ama hepimiz bu burada toplandığımız için ve bu süreci beraber deneyimlediğimiz için de ister istemez bu yakınlaşmalar ve kesişmeler de gerçekleşiyor. Yani hepimizin ortak bir mekana dağılmış olması bunu sağlıyor. Ama sizin de dediğiniz gibi temalar kendin yani işler nezdinde çok fazla değişkenlik gösterebiliyor. Evet, Ama evet. hepsi aynı çatının altında olduğu için de evet, evet. Mekan'ın bir belirleyiciliği evet, var. Evet, o, kesinlikle. o yüzden de zaten belki hani inisiyatifin devamı ne olacak sorusuna cevap vermek imkansız çünkü kesinlikle, e, evet. bu inisiyatif bir yandan evet. mekanda gerçekleşiyor an evet. mekan tarafından evet. yani gerekir. göçebe bir tarafı var. T tıpkı hani bu bunun oluşmasının ve fikirler fikirlerin kendisinde de göçebeliği gibi aynı şekilde hani bunun yerleşik olmamasının o göçebe tarafı e, hani ileriye dönük net bir şey söylememizde çok mümkün kılmıyor ya zaten onu bence söyleyebilsek kendi ana fikrimizin dışına çıkmış oluruz ya da bir şekilde onunla e, şey çakışmış oluruz e, o yüzden ya daha esnek olması e, ve katı olmaması e, Tıpkı bu binanın da ne zaman yıkılacağının bilinmemesi gibi o belirsizlik aynı zamanda bir avantaja da dönüşüyor burada bence. Ee, bakalım yani işler gibi süreç içinde gelişecek ve değişecek bir şey... Evet. Olacak gibi duruyor inisiyatif. Evet. Evet. Bir yandan da hani mekan, yer bunlar çok e, bagajı olan kavramlar. Yani hangi disiplinden yaklaştığınıza göre farklı cevaplar evet. alabileceğiniz kavramlar. Ama hani bir düzleme yaparsak bir güncel sanat sergisinin içinde e, olduğumuzdan hareketli. E, şu soru çıkıyor aklıma. Güncel sanatın yeri neresidir sorusu. Burada şöyle yani bir yandan... Hem kültürel olarak bu soruyu soruyorum. dayız, bir inşaatın içindeyiz. Hı hı. Hem e, yıkım bulgusunun çok farklı düzeylerde e, ta tartışıldığı bir ülkedeyiz hı. günün sonunda. İşte kurumların belki yıkıma, belki dünyanın yıkımı gibi bir şey de aynı anda konuşuyoruz. O yüzden aslında pe pek çok problematik kestiğini düşünüyorum. Sadece bağ olmak biçimiyle. Bir de sonra tabii ki e, bu serginin parçası olan sanatçıların buraya getirdikleri öznel katkılar var. İşte evet o öznel katkıların devamlılığı sorusu ayakta. Ama pek çok şey gibi o da ayakta. Ee, bir yandan da bu serginin bu haline çok yakışıyor. Ee, buna soracak olursanız. Ee, bana beklemek istediğiniz bir şey. kaydı burada. Şey çok önemli bir soru bence. <gülüyor> Güncel Sanat'ın yeri neresi? Yani, evet. Çok büyük bir soru. Bu ee, ya ben kişisel olarak hani benim e, yapacağım ya yani şu hayatıma şu noktasında yapacağım çıkarımlardan hani çok daha böyle belki işte e, işte temelli daha böyle ayakları yere basan çıkarımlar yapan milyon tane insan var. O yüzden hani ya, ya böyle şey hani, biliyor, hani, evet. ya böyle şey yani çok büyük bir lokma tabii ama ki, tabii. Ki. Ya denizin hani bahsettiği şeyden yola çıkarak hani bu akışkanlık ondan sonra esneklik hani bana şey gibi geliyor. Ya çok basitçe e, ya sonuçta güncel dediğimiz şey hani ele avucu asla sığmayan işte hani böyle bir çok büyük mega böyle hiper hani bir şey e, çok hayaletimse işte zaman zaman böyle belli yerlerde katılaşıyor ondan sonra böyle o katılaşma üzerinden belli başlı e, işte dersler çıkarılabiliyor mesela bunların bazıları kalıcı oluyor bazıları hemen uçup gidiyor falan yani böyle çok bir canavar, ya böyle şey bir, bulut, böyle bir, bir, bir şey bir şey. Hani için, bizi hep kapsayan ama işte hani hiçbir zaman böyle kendini zaman zaman belli bir şey. Ya böyle bir hani şeyden, tanımlamadan ve hisden ben hani günceldi yani şu anda e, şey, kendine nerede yer bulabiliyorsa evet. gibi bir şey. Yani mesela burası da çünkü e, hani hiç ...planda hesapta olmadan ortaya evet. çıkmış... ...burada bir cep açıldı ve işte bir anla ...buraya oluştu evet. mesela... Yani, evet. ...gibi görüyorum. Evet, yani yani. sanatın yeri bir noktada... ...yersizlik gibi aslında. Yani sabit... ...bir yere ait olmalı. ...her, senin dediğin gibi... ...her yerden çıkabilirdik ya da her yerin... ...her mekanın ya da mekansız... ...belli şeylerin ya da yani... ...dijital sanatta olduğu gibi mesela... ...değerlendirilebilmesi ve onun... E, mekan haline gelmesi. Ama tekrardan bozulmak için bir mekan belki de. Evet, evet. tam da öyle bitirelim. 22 Ekim'de kapanıyor sergi. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <da atar> <gülüyor> belki değişiklik konu Çünkü daha evveldi, daha önce tarihlenmişti. Biraz daha uzattınız. Ee, yandan 22 Ekim'de e, bitmesi bu söyleşi dediğim gibi arda olarak dinleyecekler içinde e, görmesi imkansız bir sergiler. Konuşmuş olduk ama <gülüyor> Birkaç rabıta bıraktık. Çok teşekkür ederim. Abis teşekkür, teşekkür ederim. ederim. çok sağ olun. Teşekkür.